Kapı Çekme meclisinde sakinin, içki, içki sunan kimseye sakin denir. Bu genellikle hanımlar için kullanılır ama erkeklerden sakiler vardır. Sakinin verdiği şarap nasıl bez ehlinin, keyif ehlinin, aşk ehlinin neşesini artırsa bu hislerden birinin kuvvetli olması da diğerini takviye eder deminki şeyin bir tekrarı. Gözün görmesi aşkı artırır. İnsan başta görür de aşık olur. Sonra ses kubu falan kezde de En başta gözdür. Şey aşkı artırır. Aşta da gözlediği sıdkı tezgit eder. Sık, sadıklık. Tezgit de, bakın onu hakiki manasıyla görün. Çok çoğaltma, ziyadeleştirme manası. Yani o Hissi takviye eder ve o diğer hisse çoğaltır. Sıdk sadıklık her hissin uyanmasına ve zevkin onlara muğnüs olmasına sebep oluyor. Sıdkın, imanın çoksa eğer sende diğer zayıf olan hislerde yavaş yavaş uyanmaya başlar ve o ona yumuşak bir şekilde, zora değil yumuşak dişişler vardır ya, yumuşak dişişler şeklinde tesir eder ve zamanla o hislerin kuvvetlenir. Yani birden zaten birdenbire kuvvetlense o yakıcı olur, yıkıcı olur, birdenbire oldu mu, o, o gidir, yavaş yavaş, zaman içerisinde, güzellikle, bakarsın o yakar ama kendi perisyon olur, değeri yavaş yavaş tersi ede ede ede ede, bakarsanız onu çoktan geçmiş olur. Şimdi buna ait değerli bir mevzu. Gaybı gören, gaybı kayıp olan, gaybı aslında var ama biz bizim gözümüzün görme sınırları dışında göremiyoruz. Gaybı gören nur ile Arif'in, bu nur, Arif'in gözündeki şu ağlar. Arif'in hislerinin münevver olması. Arif, o güzelliği, görü, onur ile kendisi hislerde aydınlanmaya başlıyor yavaş yavaş. Arif insan, akıllı, fikirli, olgun insandır. Arif anlar bunları tabi, Onun gözündeki nur, oradaki güzellikleri, kendi kalbine çekiyor ve kalbindeki değer uyumakta olan hislere de yavaş yavaş uyandırıyor. Mevzumuz bu. Hislerde de birinin seyri sülük esnasında bağı çözülür. Seyir sülük şu, içinde bulunduğumuz hal. Hepimiz seyri biz sülüktayız ama kimimiz daha önce, kimimiz daha arkada, kimimiz ortada, kimimiz daha uçlarda. Neyse. Fakat herkes bir seri sülük içerisinde. Ve bu seri hayatın sonuna değil. Öbür tarafta da devam eder. Merak etmeyin. Bu seri sülük bir yerde durmaz. Çünkü açık. Seri sülük esnasında bağ çözülür. Onun için kit olan bir bağ çözüyor. Ve maneviyata vakıf olursa, onda da maneviyat varsa onda da hisler Tebettül eder, değişir. Yani içinde saklı, saklı kalmış, gizli kalmış hisler de yavaş yavaş yavaş e, e, uyanmaya başlar. Hissin biri gayrimahsusatı görecek olursa bütün hislere gayb alemi açılır. Gayrimahsusatı bakın nedir? Gözle görülemeyen şeyler, akı ile düşünemeyen şeyler gayrimahsusan. Demek ki bizim içimize elle tutulamayan, gözle görülemeyen bir takım hisler var. Bunlarda herhangi birisi bir ikaz edildiği zaman bu ikaz değerlerini de yayılıyoruz. Topyekun bir kalkınma oluyor abi. Gözün görü güzeldir. Onun başka şey aramaya başlarsın. Yavaş yavaş böyle şeyler. Tabiat mazresi e, Güzel her şey. Her şey. Allah güzeldir ve güzeliz, güzelliği sever. Hiç unutmayın. Hissin biri gayrimansolun görecek olursa bu içimizdeki hislerin gördü olursa Diğer hislerde bunlar etkileniyorlar. Bütün hislere gayb alemi açılır. Göremediğin şeyler görünmeye başlar insana. Hissetmedi musiki, radyo duyar ama sen de. falan. Bazen belki sen o musiğin içindeki o feryatları gülerlik anatolisi gibi yavaşlık yavaş, hissetmeye başlıyorsa ama gönlünde başka şeyler de görünmeye başlar. İnsan kira böyle olur. Yavaş yavaş oluyor. Birdenbire olmaz. Sürüden bir koyun sıçrayıp dereye atlarsa diğer koyunlar da o tarafa sıçrar. Geçer. Çünkü birisi atar. Devleti görür. O da atar. Şimdi size bir anlatayım. Bir sınıfta koca talebiye soruyor. Oğlum kırk, kırk koyunluk bir sürüden bir koyun tebenni aşağı attı da geriye kaç kaçır koyun kalır? 49. kadar kalsın. Efsane hiç kalmaz ya. Oğlum nasıl kalmaz kışta? Koyun var biri gitti geriye. Bir, ne niyani bir atası diye yaptı efendim. <gülüyor> <gülüyor> Köyde çocuk da daha akıllı yani. O hayatın köy içinde hayatın şiirli gibi ilavi değildir. Diğer koyunlarda o tarafa sildi. Bunun gibi. Hava ise hamseden biri gaybı vakıf olunca diğer hisler de o âleme peyda ederler, o âleme girerler. Binaenle bir his uyandı mı yerleri de uyanıyor. O zaman sen de koyun gibi hislerini sür de yaylağı o teşertili çayırda da otlat bu kitapta biraz başka Abdülbaki Bey'den aldım. Yaylak diyor, çayır. Yani hayvanın otladığı yere yaylak denir. Yani yayılma yeri yaylak denir. Bir ayeti i kerimeden basıyor diyor. Rabbi Allah'ın isminin tesbih ve takdis eyle. Allah'a daima ona saygı gösterir. Mesih'e rap yani ala demek de o Rabbi yüzüği şanına layık olmayan şeylerden tenzi şimdi Allah'a layık olan aklar vardı, sıfatlar vardı, isimler vardı. Allah'a layık olmayan sıfatlar vardı. Allah Rahman'dır, Rahim'dir, Haydır, Kayyum'dur, eyvallah. Ama ama zalim değildir. Zalimlik Allah'a o Allah ki yarattı ve tesviye etti. Düzeltti. Yaratığını tesviye ediyor, düzeltiyor. Ve o Allah ki her şeyin rızkını ve ecelini takdir ederek mahlukatın müstifit oldukları işlere, layık olduğu işlere, hoşlandıkları işlere işlere, işlere hidayet eyledi. Ve o Allah ki meralarda, çayırlarda otlar bitirdi. Hayat Allah'ın ismi de Rab'dır. Ama şey, hay. Haydir. Diri. Diri. Allah için ölüm yoktu. Allah haydir deyince diridir. Sadece Allah diri, Allah'ın yarattıkları da iledir. yağmur yağmur, kış gelir, Kurul ama yağmur yağınca güneş var çimençe devam gibi devamlı hayatiyet vardır. Allah da daima hayatidedir. Oradaki mera hayvanların otladığı otlakta olduğu gibi ölü olan ruhlarda da hayateli canlandırır. Nasıl kuru olan otlak yağmur ve güneş vasıtasıyla yeniden vücut buluyorsa ölü olan gönüllerde bir müşridin ikazıyla hayat bulurlar. Zaten burada eza var. Ortada olduğu gibi insanların feyiz alacakları manevi bir merada olur. Manevi merada senen müşridin gösterir. İşte Mevla'na erbab-ı süluku yani seyir erbabına Seyir-i tabi olanları meradan nimetlendirmeye bu otaktan yani gönül otlağından nimetlendirmeye ve feyiz almaya keşfet ediyor. Senin pirin böyle bir Ta ki hislerin o manevi merada sümbül ve fesleğen ortasında hakikat yüzlerine yol bulsun. Oradan o kokuları aldırma. Artık senin ilk ilk tesir tesirdir. O tesir çakmak çaktı mı Ocağa çevince çit diye gaz yanıyor değil mi? O gaz o şey kılı gazdaki hayati etme meydana getiriyor. yoksa gaz olur. Çakmak çalınca içindeki gaz alevleniyor. İçindeki hayat etmeye çıkıyor. Senin ruhünde, senin yerinde, senin kalbine bir çit diye vurdu mu, sendeki hisler böyle yana geliyor yeter ki sen o o müşküdün o olsun. Senin her hissin peygamberi olsun da bütün hisleri cennete çeksin. Senin her hissin hislerin peygamber olsun. Nasıl peygamber insanlar yol gösteriyorsa, hislerde diğer batıl kalmış hislere peygamber gibi olsun, onlar da nişinua, hayal, ona hayatiyat bulsun. İçindeki hisler. Ve o bütün hisleri cennete çeksin. Bütün cennet, hangi cennet dilersen dil dire ama gönül cenneti ama işte. Bütün o. Gönül cennetse oradaki cennet cennetin cennettir merak etmeyin. Başkalarının hisleri sana ilsiz ve dudaksız, hakikat ve mecaz olmaksızın lisanı hal ile sırlar sertsin. Bu hislerin artık gayene geldikçe, başkalarının hislerinde anlamaya başlasın. Hazreti Davut hayvanlarla konuşuyordu. Onda hisleri gayene gibi hayvanlara tesir ediyor. Otlara tesir ediyor. Onların halini anlıyor Hazreti Davut. Bizim peygamberimiz öyle değil miydi? O da insanın halini biliyordu. Anlıyordu. Yani içinde gale gelen hisler ölü kalmış hisleri de ayaklandırır ve seni cennete, cennetin güzelliklerini çeker. Orada cennet güzel güzel ama buradaki cennet de güzel olsun. Benim cennetim de güzel olsun. Değil mi? O var. İnsana halleriyle bir şey, kedi Bak görüyüm aç açma. Aç. Ne bunun başı gibi. Seni yerte çekecek kim hiç? Öyle. Zira zira çünkü edebiyatta hakikat ve mecaz diye bahsedilen kelam tarzının kelam tarzının hak, hakikat denilen eee tevhile kabul olduğu gibi mecazet tabir edeme ve tevhümdür ve maye tahayyüldür. Şimdi burada çok bir şey kullanmış. Ben sonra bunun da Türkçesini söyleyeceğim. Zira edebiyatta hakikat bunu attı şimdi. Her gerçek tevillere uğrayabilir. Gerçekler yani ufak tefek tevhilerle, değiştirmelerle başka tarafa çekilebilir. Gerçekleri çekilir. Sadece yanlış çekilir. Gerçeklerde biz Kur'an-ı Kerim'i tevhiri etmiyoruz. Ya sabah Küçük tevilleri eyvallah. Eyvallah ama büyük teviller tehlikelidir. Her şeye çekemezsin. Küçük tevhiler kabul. Yani benzetmeler ama her şeye benzetirsen o Tevhid olmaktan çıkar, değiştirme olur. Ha. Çünkü her gerçek tevhidler orayabilir. O vehimlere, hayallere düşmenin temelidir. E, tevhidata her yerde ama tevhidata biraz e, düştürme. Bu senin fikirlerinde büyük değişmelere, tebettüllere sebep olabilir. Onun için mümkün olduğu kadar tevhirlerden kaçmak lazımdır. A Aklın alıp tepsiyle düştüğün ama tevhâta çok fazla miktarda kapılma. Ayan olan, yani meydanda olan, görünen olan enbiya ve evliyanın meşhudu bunlar. onların bildikleri şeyler. Bizim bilmeyiz ama onlar bilirler. Sevgili Bak Yani evliyan evi meçhut bilinenler ve hakikati vardı o kadar hiçbir tevrîk kabul etmez. E, e, hakikatleri değiştiremezsin. Devlete kabul kabiyetin şekli doğrudur. Neyle dokunsan doğru. Onun için evliyanın peykembirlerin bildikleri doğrudur. Tevrat bizlere mahsustur. Kuvurmak bizlere mahsustur. Mesela Kur'an'da her şeyin Allah'ı zikrettiği ve bazı kayaların Allah korkusuyla yuvarlanıp düştüğü bildirilmiş. Bunlar bazı ulema alimler T tarafından mecaz yani olabilir gibi sayıp TV cihazına gidilmiştir. Yani sen kayanın altındaki şeyi çekersen Allah'ın emri olur bunda düşer. düşer. Buradan Allah'a şeye sokma Allah'a şeye. Böyle küçük şeyleri Allah'a sokma. Halbuki bunlar sopuyacak aynı vaki bir ki tebiri kabul ederiz. Bir kaya alttaki boşluk diye şey, topuk yumuşatırma düşer. Bunun Allah'ın emri yapılan Şey yok. Allah o topuk yağmur yağmış, umutlamış, kaya düşmüş. Sen insan ol da aklına düşün, o kayanın düşeceğini tahmin et ve alttan geçme veyahut onu kendin düşür. Beylik kur ensop. Şuraya geçiyoruz. Ha evet ev buraya. Halbuki meşay yani eli tasavvuf demek ki Kur'an'ı olduğu gibi kabul etmek, anlaşılmayan ve bi ilmi ilahiye havale ettiği cihatine gıftıdam etmişim. Bi teşriabiyat nedir? Kur'an-ı Kerim'de bazı yorumlayan bir mesela namaz kıl diyor sana. Bu sabite muhkemdir. Namazı şekli belirlidir. Namaz kıl. Ama eee vitesiyabiyet demek ya, her türlü kur'an çekilebilen şey demektir. Tasavvufta bunu mesela elifniyam diyyoruz. Bu bir vitesiyabiyettendir. Tam şey bilmez. Dersa şu şu bu, di, di, diyebilirsin. Ama ehli tasavvuf der ki bu Allah'la peygamberi arasını ve onun e, varisleri olan ve lider arasındaki e, sırdır. Şifredir. En güzel satan vardır. Ona ne, ne isim verirsen ver, yanlıştır. Doğru bile olsa bilinmez. Onun için onu Allah'a bırak. O müteşafiat bir yani biraz izaha ihtiyaç yönü ayetleri çok patonun üstüne durma diyor. Sen muhkemata bak. Sağlam onlara bak. E, e, onu Allah'a bırakıyor. Başkasına karışmıyor. E, Yurtta zahmetmek de o, o, o tabi meyil etmiştir diyor. Aslında i Mevlana yine Mesnevi'de Bikri Mazmun olan Kur'an. Nasıl tasavvup etmişsiniz defa söylemiş sözler. Manası kavram niteliği sözler. Ee, yani sağlam hiç dokunulmamış Olduğu gibi gelmiş sözler Mesela Bikrimaz'a olan Kur'anı tevhile kalkış olsun Hiçbir şey değişmemiş Bozulmamış o Kur'an'ın Sözlerini tevhile kalkış olsun Keremullah'ı değil Kendini tevhile çalıştırmıştır Yani sen kendini değiştir Kendini tevhile Kur'an'ı değil Kendini değiştir Evet işin doğrusu da odur her his senin hissine bende olunca buradaki bende bendi, bende bağlanmış olan bağlık. Her his senin hissine bağlanınca gökler de senin iradene tabi olur. Sen artık erişmişsin. Her, her his sana boyun eğiyor. Her his boyun eğdiğine göre gökler de sana boyun eğiyor. Anlıyor musun? Göklerde sen boyun ele, yağmur yağdı. Yağmur doğrusuna çıktınız mı? Ben bir yağmur doğrusuna çıktım, şakırı yağmur yağdı. Ve sonra da durdurmak için yağmurdan çıktılar. <gülüyor> Tesefengeli aynı yere de. Erili'de bu şey yerinde, Barmara Yeresi'nde. Tekirdağ'da geliyordum Cuma günü. Ya vardı Cuma yazan okudu. Çocuk çocuk, ben gelimle sizlere böyle kahve edin Camide cumadan sonra emam dedi ki, kuraklık var arkadaşlar, gitmeyin de, çoluğun çoluğun hayvanı alın falan yere gelin. Yol için gideceğim, dedi, böyle böyle, siz buyurun gidin dedi, yağmurdan çıkacak, Meydana geldim, saat dörde doğru batı ufuk karardı şöyle bir. Oraya gelmedim ama batı ufuk kapardı yani, Tekirdağ tarafı kapandı bir hafta sonra bir gene ben tekiirda ikinci seferinde falan oldu. Onu Cezayir vardı gidelim. Döndüm gene aynı camide namaz kıldım. Yaman bu sefer yağmur durdurmu duarsa çıkmıştı. Okyanus çok yağmur yağmış ki. Heh. Yani sen de tesir edebiliyorsun. Eski Türkler, yani şaman, bir, bir, bir kısmı şaman merak etti, onu tehdit etti. Efendim, Şamanlar Temmuz ortasında kurak havada kar yağıyorlar. Çinlere karşı. Çin'de sıcak bitimde karı donuyorlar. Ele, ele, ele kolu kalkmaya günü tepeneye vurup deviriyorlar. Çin e, çine, çin'e giriyorlar. Çinli Şamanlar tabiata hakim oluyorlar. Müslüman Mis, babamın şartı yok. Ondan da Allah birliği vardı. Türklerin La ilahe illallahları vardı da Muhammed'in resulü yoktu. Hazreti Peygamber geldi. O da tamamlandı. Bitti. Türkler Hazreti Adem'in büyük bir çocuğunun adıdır. Bunu da bilin. Kendimizi iyi bilelim. Nasıl ki dösul Ekrem Sallıoğlu Alevize Efendimiz'in mübarek parmağıyla işaret buyurunca ay iki parça olmuş. Sonra da birleşmişti. Efendim buna gözünün kaşının akıllı gözüne gelmiş ya ay ikiden görmüş diyenler e bunu tarihin de sabit. O sırada kaç anlatım anlattım. Kaskonya Körpesi'nde bir Roma harp gemisi seyir defterinde. ay yarım bir ya binası işte sen evde muhasistenden bir haber geldi. Ayın geldi yani da görmüştür. Bir postun bir bir kabuğun mülki, yükü bir yani kime ait olduğunda dava olursa o kabuğun içi lük bir kimin ise kabukta onundur. Lük, öz öz demek ki muteber haber hasedim gibi bir ki bir de bir kelime vardır. Özün özü. Ee, bir saman dengenin AEA -e diye adında yani içinde çuva diyelim münaza vakı oldu. Yani birakaşa anlaşmazlık makna oluyor. Dane kimin ise Samandı onundur. Bu dayı başıyla beraber koymuşlar samana. Yok efendim bunun kabuğu senin, gözü benim. Nein içinde saktırsa, o orada onundur tabii ki. Ee, o halde felak kabuk, sen onun ruhu. Felak yedi kainat. Şu koca kainat. Ölü, kabuk. İnsan olması kâinetin değeri yok. İnsansız kâinet ne yapıyor? Ve içi gibisin. İnsan olduğunun değerini, haysiyetini bil. İnsan en büyüktür. insan içindeki ruh var ya o ruh, seni en büyük yapar. Bütün kainat gökler, nebulalar, gidebildiğin kadar, gidebildiğin kadar yerler sadece bir kabuk. Onun içindeki, evet, nasıl kaplumbağanın şeklinde bir şey var, o, aslında, o kaplumbağa adını veren içindeki hayvan, kabuk, kabuktur. Onu bazen hmm, bırakanlar da varmış. Ferekler zahirdir, ferekler bir görünüştedir görünefelektir. Ama ruh onun içindeki ruh gizli. Gizli, o gizli göremezsin kayıptır. Ruhu kimse göremez. Bundan kayma. Bu fikirden cayma. Cismi zahir. Vücudumuz zahir, görünür Ama ruhumuz gizlidir. Ruh nedir? Şu ruhun bir yeri var mı? Her tarafta ruh varmış. Ruh, bizim için de ruh vardır. Her tarafta can vardır. Ama demek ki ruh katil. İnsanın kalbi çalışıyor. Orada bu kalbi sıkıştırmışlar. Onduradır ama bu her taraftadır. Cismin, elbisenin yeni kolu, yen, kol demek. Cismin, elbisenin yeni kolu, ise El, ruh da el El alınca kolumda de kalitesi olmaz. Kol el içindir. İşi gören eldir. Kol manumela. El iş gören. Elgi senin yeni nasıl eli örterse cesetle canın öylece set etmiştir. Set, set, setir gizlemek, örtmek. Böylece akıl muhtan da gizlidir. His, akıldan daha çabuk ruha yol bulur. Burası bizdeki psikologların konuda anlatmak lazım. Böylece akıl ruhtan da hizdirir. Şimdi aslında beyin, akıl beyinde deriz. Akıl beyinde falan değildir. Akıl ruhtadır. Akıl beyni kullanır. İnsanın öldüğü zaman bir iş iş görüyor mu? Uçup gideince ömür. Demek ki akıl beyni kullanır. Nasıl bir falan vardı. Yani odun kömür falan var yani odun kömürler nasıl kış her zaman olay atarak o, o odunları kullanır ama onu oda mahvederdi. Akılda yani asıl akıldır ruhtaki akılda beyni kullanıyor siz e, sağlıklı şeylere bakın. Siz, belki zıt zıt olacak ama size <gülüyor> Ne? ya? Böylece akıl ruhtan gezilir. Bu işe saklı. O ruh aklı da muhtevii. Yani ruh akla da içine almış aslında. Gezeli his, hislerimiz akıldan daha çabuk ruha yol bulur. His semin daha kuvvetli, akıl düşene kadar, onu bu kalabalık sokağa kadar his çoktan ruhu bulmuştur. Bir cismin hareketini görünce onun diri olduğunu anlarsın. Tabii hareket olan şey canlıdır. F fakat Akıllı mı diğer mi derhal kestiremesin. Akıllı Abdullah ya da akılsız olduğu anlamak için onunla bir temas temin, temin, temin etmen lazım. Ta ki o cisim yani insandan mevzun hareketler. Mevzun hareketler ahenkli hareketler. Hareketler ve akılane fiilde akıllı işler. Zuhur etse, ede ve akıl gibi olan hareketi ilim ile altın eğilir. Şimdi toparlayalım. Onun akılımı, akılımı, canlı canlıımı, canlısı olduğunu bir temas edeceğiz ya böyle. Onu o karşımdaki cisimden bazı olgun hareketler, mevzul hareketler beklememiz lazım hareket edince deli deli de kafana yarar. O ne diyor? Mevzun hareketler diyor. Ahenkli. Ee, görünce onun akıllı dili akıllı olduğunu anlarsın. Fakat akıllı mı değil mi derhal kestiremesin. Kestirmen onun ahenkli hareket etmesine bağlı. Ta ki o cisim yani insan mevzun hareketler ve fiiller zor eder ve bakır gibi olan hareket bakır değerinde, bakırla altın bir ara koy. hangisi değerli? Altın değerli. Onun hareketleri bakır gibi değersizken altın gibi değerli olmaya başlar. Hatırlıyor değil mi? O insanın el ve ayak hareketleri münasip ve makul olursa ondan anlarsın kalkar, yürür, yani normal hareketler yaparsa, ha, bu adam normal, bu insan normal iş dersin, geçer gidersin. Fakat şu asıl ki, onun e, değersiz olan hareketleri, ancak onun mevzun hareketleriyle altın değerine çıkıyor. Yani sana demek istiyor ki daha doğrusu, insanlarla doğru dürüst, münasebe tesis et. E, kırıcı, dökücü, bulgı kırıcı, kırıcı, kırıcı olmaz. Ruhi, vah, vahiy, akıldan da gizlidir. E, vahiy, akla gelmez. Ruh'a gelir. Zaten ruh akıldandır. E, akıl da ruhtandır ya. Ruh'a gelir. Çünkü o gayeptir ve gayet tarafındandır. Vah, vahiy kayıptır bileniz. Ancak peygamberlere gene bir şey diye böyle ruhu varken baksa ilham tarihiyle şimdi peygambere gelen vahiyde bakın bir de ruhu varken bir şey var der. Hastasız insanlara gelir. Yani şairler, desteclerler, miskenler efendim. Bunun gibi hatta hatta doktorlar eee da kalbine ilham gelir. İlham gelir var. Ona hareket ederler. O metre doğru bulunur aslında. Ta ki kalbe layih olan ilimdir. kalbe inen ilimdir. Şudur. Ruhu u vahid yani maksat ilham tahrikiyle kalbe layih olan ilimdir. layih olan kalbe inen ilimdir. Ki cisim zahir cisim görülen, kabuk görünen ruh gizli akıl, ruhtan da gizli olduğu gibi ruhu var. Yani şairlere, müziyenlere ilham. Yani ilahi ilim ye ilim, ilmi de ruhtan daha gizlidir. onlarda da gizli. Herkese birbirinden gizli. Kapalı kutlar içerisinde. Hazreti Ahmet, Peygamber Efendimiz kemali akliyesi 100 derece kemale ermiş olgunlaşmış aklı kimseden gizli kalmadı herkese verdi konuştu herkese mantık akla konuştu lakin onun ruhu vahyi ve ilmi inayesini her can anlayamadı onun ruhunu kimse anlayamadı anladı. konuştuklarını herkes anladı şimdi biz anlıyoruz o zaman da herkes bunu anladı. Fakat ruhundaki şeyi anlayalım. Çok üzgündür mesela. Tebliğ ediyordu, almıyordu. O üzüntüsü bilinmiyordu. Etrafa karşı gayet neşelik görmeye çalışıyordu ama üzgündür. İnsanlara o dini ettiremiyordu. Mekke müşriklerinden bazıları Nebiye Ekrem'i e Mecnun demek güçlerinde bulunmuşlardır. Mecnun, aklını kullanan e, evet bazıları mecnun ama aşkı ilahi karşısında mecnun olmuşlardır ama kendi aklını kullanmadıkları için pek de e, şey sayılmazlar, normal sayılmazlar. Benim hocam rahmetli, bunlarla katiyen yani, münsiyet etmeyin derdi. Üstündekini size giydirir. Yani siz, siz de onu gibi olursunuz derdim. Onun için fakir, hep kaçarım böyle akıllı olmayan, mevzun tipi insanlarda kaçarım. Çünkü üstündekini sana giydirir derdi. Ben hocam, böyle, e, burada aynı şey var. Ruhu, çünkü o peygamberin içindeyi anlayamadı. Ve Peygamber, Peygamberi, peygamberin üzgünlüğünü de anlayamadılar. Anlayamadılar mekemis şu bazen Nebi ekim mevzuun demektiyseler bunu söyledi. fakat onlar da herkes gibi diyoruz Zişan parlak parlatıp parlatıp pırı parlayan o peygamberin nasır en akıllısı olduğunu biliyorlar ve onun akıllı hareketlerini görüyorlar hakikatleri sözlerini duyuyorlar görüyorlar akıllı insan düşmanları bile ona Kötü olan mallar verir? Bunu sak ne diyecek? Onun ne ne, ne insin buna bakar? İçimdeki anlayış. Hiç başka. Ruhu Vahinin münasipleri yani onun ahkamı mafsuhatı vardır. Ahkamı mafsu, bu bakalım. Doksan dört. Ahkam mafsuşa. Başkasında bulunmayan yalnız o kimseye ait olan bazı ahkam. Özellikle bu suyettir. Ruh-i -ruh vahye münasipleri, ruh -ruh -vahye, e, e, sahip olan insanların bazı özel halleri vardır. Ki onlarda akıl da idrak edemez. Çünkü o ahkam ve o efbal azizdir. O şartlar ve o fiiller azizdir. Çok çok kıymetli değil, çok büyüktür. Herkes onu anlayamaz. Sadece o, o mahsus olanlar anlar. Akıl ruhi vah ahkamını bazen delilik görür. Mecun derler. Deli derler. Bazen. E hareketler akıyorsa güzel. Ama öneme <gülüyor> çıkmışsa mevzun dereyi sapıtmış derler falan. Bir mi derler. Aklım bazı aklım bazen delik görür. Bazen de şaşırır kalır. Çünkü onları idrak edebilmesi için aklın da o dereceye yükselmesi lazım Demek ki burada bir mevzun yanı çıkartabilir akсызsa çıkarmaz. İstediği kadar Allah adam olsa akasızsa teknikle işte bizim benim hocam bahsettiği oydı. Sakın yanaşmayın. Yana. Kaçmış şimdi. Hadi ne <gülüyor> e, Demek ki ruhun yükselmesi için yükselmeninle beraber aklın da yükselmesi lazım. Ruh de kadar yükselsin. Ama akıl olmazsa hani burada arkadaşlarımın çoğu semazen. içinize sema ederken birdenbire fırlayıp da akla gelmek şeyleri yaparsanız ne olur? Dililmiş derler adama. Ama şart da vardı. Semada Aşırı harekete yapılmayacak. Aklını kullan diyor. Semazen burada büyük sorunları vardır. Bu ne misal de demek akı ruhun seviyesine çıkartmak lazım. Bir zaman İspanya'da keman dağıtıyorlardı dağıt görlerdi halka keman çalmayı öğren de, halk muskutun seviyesine çıksın. Çıksın. Yani sadece muskutun bilmek kâfi gelmiyor, ondan faydalar da lazım. Bizdeki bir muskuyu halkın seviyesine değil de, indirmiyor da, halkı muskutun seviyesine çıkartıyorlardı. Aynı aklı da, o vahyin, ruhun seviyesine çıkartmak lazım. Büyük ruhlarda büyük, büyük akıllardır. Bunu unutmamak lazım. Hızır Aleyhisselam'ın ruhu, vahye münasip olan hareketlerine karşı Musa Aleyhisselam'ın aklı bulandı. Şimdi bu meşhurdur bu şey. Yani Hazır Hızır, peygamber bu Aleyhisselam diyor ama peygamber olup olmadığı meşhur Hızır'ın kimi diyor, çok yüksek üstteki deli, kimi peygamber diyor ama peygamberlerin listesinde yoktur, Kısır'da. Bunun Hz. Musa ile bir ilgisi var. Yani o hareketlerin sırrı sır ve yani, Hızır Aleyhisselam'ın ruhu, vahyeye münasip olan hareketlerinde Hızır Aleyhisselam'ın ruhu, vahyeyeye hareket ediyor. Yaptığı şeyler doğru, çok akıllı insan. Ha şu Musa Aleyhisselam, aklı, Musa Aleyhisselam, onun yaptığı bir aklı ermiyor. Kimisi şerif bir peygamber. Ama karşısındaki derviş tabiatlı efendim biraz da sabahki evvelki mevzumuz gibi meyleme hırkasını giymiş bir insan. <gülüyor> Malum ya, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hz Aleyhisselam ile oluşmuş ve birlikte bir kayağı binmişti. Denizli gidiyorlar. Kayıkçılar bunlardan para almadıkları halde hı hı hı hı hı hı hı Hızır Aleyhisselam kayığın bir tahtasını kopartmış. kayıp atacak. Hazreti Musa bunu, bunu iyilik, kemlik gibi gördüğü için itiraz etmişti. Adamcağız senin kayığını almış. Para da almam senden. Sen tut el adamı kayının tahtasını sök. Olacak iş değil. Hadi Musa'ya göre. Karıya çıktıklarında, gördüklerinde çocuklardan birini birini Hazreti hazır öldürmüş. Bir günah çocuğu Hazreti Hı -hı öldürüyor. Musa Aleyhisselam buna da iyi perde etmiş girdikleri bir köyün halkı. Bunları misafir olarak kabul etmedikleri halde gidin başıma buraya gelmeyin. Orada yıkılacak dereceye gelmiş olan bir duvar ve hafif tamir ediyor. Hazreti Musa keşke bunu karnımızı doyurmalarını bedel olarak yapsaydın. Demişti. Yani ne o züflacık doları tamir ettin. Bırak yapmasın. Biz köye geldi. Aç kaldık. bize yemek bile vermediler. Niye bunları iş şey yapıyorsun sonra karşı kız ne diyor? Hazret Hızır aleyhisselamın yaptıkları sebeplerini şöyle cihaz etse. Kayıktan tahta koparmıştım. Onun daha sonra bir yerde zalim bir o kral hükümler gazabından kurtarmak içindir. Meğerse o, o kral hükümler ne kadar kayık, araba falan varsa herkes elinden onu alıp topluyormuş. O kayı sakatlamış ki kayı o fakirin eline almasın diye. Sebebi buymuş. O tahtayı onun için sökmüş. Çünkü o, o kral herif yakına zağlam, sağlam yok, hususu kayık ve gemi görürse zapt ediyordu. Çocuğu öldürüşüm anasını ve babasını küfürden halat etmek için, Halat etmek, kurtarmak içindi. Çünkü o çocuk büyüseydi fasık ve facir dedikoducu ve yoldan çıkmış bir çocuk olacaktı, şahıs olacaktı. Anasını ve babasını da dinden Çıkaracaktı Duvarı tamir Edişim ise Altındaki Defineyi muhafaza etmek İçindi Sahipleri bulunan yetimler Büyüdükleri vakit O defineyi Bulacaklardı Duvar çok sevdi, Define çıkacaktı Herkes yağmayacaktı Duvarı tamir ettiği için Define gene gizli kalıyor O küçük çocuklar Sabi çok büyüdüğü zaman Oraya belki bir, bir ev yaparlar o Doğar ortadan kaldırırlar. Altındaki hazine sahip olurlar. Manasında. Şimdi bu böyle de bu Hazreti Musa, Hazreti Musa çok karışık işine. Ondan sonra ya sen kendi yoluna, ben kendi yoluna. Bu yok ama orada. Sonuç şöyle Hazreti Musa, Hazreti Hızır'ın hali olmadığı için onun halinde olmadığı Hazreti Hızır gibi olmadığı için onun yaptıklarını münasebetsiz gördü. Yani sen bir çocuğu öldürdün, katil oldun. Ama bir tabi bir çocuğu öldürdün, katil oldun. Ve kayırcının kaygını kırdın, e, sana ona kötü git, onlara iyi gitmişti, kötü gittin. Bir seni istemeyen bir köyde bir duvarı tamir ettin, boş yeri onlara bir iyi gittin. Bu Hazreti Musa'nın görüşü. Ama Hz. Hz. Hızır'ın görüşü kayıp, aklında. O büyük ruha, büyük akıl. O çocuğu öldürmeseydim, o çocuk fâsık birisiydi. Yani anasının babasının dinden çıkaracaktı. Bak kayığı ki o, o kayı zapt etmesin, zavallı kayıçlar. Kayı sırt kalacaklar. Efendim o duanı da çünkü. ettim ki orta fakir ekiçene yetime de Onların elindeki hasen kaybolmasın diye. Büyük akıl, büyük huzada bulunmalı. <gülüyor> Kelumullah olan Musa'nın aklı gayb hususunda bağlanır ve idrak edemez olursa, ey mesut kimse, bir falenin yani fare gibi olan avamdan bir kimsenin aklı kim olabilir? nasıl idrak eder? Nasıl? Halk. Halk tabakası. Öbürü koca peygamber. Onun aklı bu işe ermezse o halktan bir zavallının aklı o işe nasıl erer? Demiş Hz. Musa'nın aklı ruhu kadar bilmiş. Şimdi şöyle namazını kılan da edelim. saat okunu bakalım. Tamam. Ne bugün kim